gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile gönül sohbetleri. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatu. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ala seydil murselin Muhammedin ve âli ve sahbi ecmaîn. Diyoruz ve başlıyoruz. Eee Fatiha-i Şerifeyi bitirmemizin ardından tabii ki e ee, Bismillahirrahmanirrahim diyerek Bakara Suresi'ne giriş yapıyoruz. Bakara Suresi celile-i cemilesi medenidir. Yani Medine-i Münevvere döneminde nazil olmuştur. 286 ayet-i kerimedir ve Medine-i Münevvere'de ilk nazil olmuş suredir. Hakime raziyallahu anh beyanıyla Evvel surat-i nezelet bilmediğine surat bakara. Tabi tefsirine başlamadan Önce bakara suresinin Faziletlerini beyan eden Hadis-i şerifleri Ve rivayetleri Sıralayacağız ta ki Teşvik olsun Sure-i Bekara'yı Dinlememize, anlamamıza Ve onunla amel etmemize Ve okumamıza Virt edinmemize vesile olsun ve birçok faziletleri bizlere nasip olsun. Bu hadis-i şerifler, bu dersler, bu faziletler sonsuz ahiret saadetinin bizlere karlarını kazandıracaktır ve bizleri manevi karlardan, ebedi menfaatlerden haberdar kılacaktır. İnsanlar bir araba almak için bir ev almak için, alabilmek için ne kadar çalışıyorlar. Görmektesiniz. Ne zahmetlere katlanıyorlar. Ömürlerini harcıyorlar. 30 sene, 40 sene, 50 sene çalışarak bir ev sahibi, bir araba sahibi olabiliyorlar. Hal böyleyken ahirette sonsuz saadetler bizi bekliyor. Ebedi hayat bizi bekliyor. Cennette köşkler, saraylar, hurri gilmânvilden ne imkanlar ne imkanlar aklımızdan dahi geçiremeyeceğimiz, aklımıza getiremeyeceğimiz, kalbimizden geçiremeyeceğimiz. Göz görmedik, kulak duymadık. Sonsuz nimetler bizim için hazırlanıyor ve hazırlanmış bulunuyor. <gülüyor> Gözleri aydın edecek, gönülleri mesrur edecek. Ne nimetler dostlarımız için hazırladığımızı hiçbir kimse bilemez Allah buyuruyor cezaa bima kanu yaamelun dünyada yaptıkları amellere bir karşılık olarak hakikaten amelsiz gayretsiz mükafat olmuyor kazanç elde edilmiyor onun için nasıl ki dünyaya inandık burada geldik yaşıyoruz bunun geçimi var kazanması var harcaması var yemesi var içmesi var nasıl ki dünya hayatında efendim zengini var fakiri var Ahiretinde zengini var, fakiri var, sonsuz hayatın zenginlerinden olmak istiyorsak, ebedi saadetlere nail olmak istiyorsak inşallah bu dersleri takip edeceğiz ki bakın e, bu gece dinleyeceğiniz şu hadis-i şeriflerde zikredilen faziletler, ne büyük faziletler, ne büyük erdemler, ne büyük kemalat, ne büyük olgunluk, ruhani açıdan, manevi açıdan, ahiret açısından bunları kazanmanın yolları var, çareleri var bunları duyacağız inşallah ve amel edeceğiz. Ebu Muammet el-Bahili radıyallahu teala davet edilen bir hadis şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Annebi sallallahu ve sellem yequl Efendisi buyurdular. Ben buyururlarken işittim diyor Ebu Umame radıyallahu anh. Kur'an okuyun. Bize emir Kur'an okuyun. Muhammed Mustafa ya da emir sallallahu aleyhi ve sellem ve en Kur'an bana Kur'an'ı ardarda arda peş peşe sıralı okumam emrolundu. E bize de emrolundu. Bize başka bir şey mi emrolundu? Peygamberimize emir, bize de emir. Bak o bize ne emrediyor? Kur'an okuyun. Çünkü fe innehu ye'tiyevmel kıyamet şefi'i aleyh ashabi. Kur'an adamları için adamları kim? Kur'an ashabı kim? Kur'an ehli kim? Kur'an'a inananlar. Ondan sonra okuyanlar. Ondan sonra talim ve tecvidleri adet ederek doğru düzgün okuyanlar. Ondan sonra ezberleyenler. Ondan sonra amel edenler. Ahkamı ile amel edenler. Ondan sonra Kur'an'dan vaz edenler, davet edenler, tebliğ edenler. Kur'an'ın hakikatlerini insanlara duyuranlar, ulaştıranlar. Bunlar Kur'an ashabıdır. Her şeyin bir adamı vardır. Kuran adamları bunlardır ama benim saydığım, sıraladığım şeye cümlelere, kelimelere titizlikle seçiyorum tabi bunları kafadan konuşmuyorum. Dikkat edin. Başta iman gelir, iman olmadıktan sonra hafız olsa ne olur, hoca olsa ne olur? E sen de şimdi hafızdan hocadan imansız olur mu diyebilirsin ama e senin demenle olacak şey değildir, olabilir. Bir insan Kuran'daki bir ayeti inkar edebilir. Bu hafız da olabilir, hoca da olabilir. Kur'anı bir hükmünü reddedebilir. E bu zamanı geçmiştir diyebilir ve bunlarda mevcuttur. 13'ün evvela inanacak. Ondan sonra doğru düzgün okuyacak, ondan sonra ezberleyecek, ondan sonra amel edecek, ondan sonra hakkını verecek. İnsanlara Kur'an'ın gerçeklerini beyan edecek. Allah Teala'nın aldığı sözü yerine getirecek. O zaman Kur'an ne yapacak? Kıyamet günü adamlarına şefaatçi olarak gelecek. Tabii ki beşeriyet muktezası kul kusursuz olmaz, mevla olmaz. Günahlar işlemiş olabilir. Hazreti Kur'an'ın şefaati ona yetişir. Asla onu Kur'an şefaatsiz bırakmaz. Ya milletin filmleri, dizileri seyrettiği sabahlara kadar efendim, oyunlar, eğlencelerle geçirdiği gecelerinde, tatil gecelerinde kalkıp Bakara suresi okuyan, Ali İmran suresi okuyan Hazreti Kur'an'dan. Ayetler okuyan, sureler okuyan, yatmadan evvel secde sureleri, mülk sureleri yani tebari okuyan, gece Yasin Şerif okuyan bu insanlara Kur'an şefaat etmez mi? Hazreti Kur'an Rabbimizin kelam-ı kadimi sıfatının eseri olan bu Hazreti Kur'an hiç bizi ihmal eder mi? Boş geçer mi? Yardımsız bırakır mı? Kur'an okuyun. Şefaat çağırıyorsanız. Tabi şimdi bunun farkında Olmayabilirsiniz. Hazreti Kur'an'ın nerede yardım edeceğini bilmediğiniz için ne kadar büyük yetkisi olduğunu indallah'taki Allah'taki değerini hakkıyla takdir edemediğimiz için bilemeyebiliriz. Ama yarın ahirette sıkıştığımız zaman güneş tavan boyu yaklaştığı zaman tavan boyu ne demektir? Ya bir iki metre yakına kadar geldiği zaman dördüncü kat semadan bu kadar... Binlerce yüz binlerce milyonlarca kilometreler öteden o güneş 40 derece 50 derece 60 derece çöllerde duran insanlara göre ne kadar kavurucu sıcağı olan o güneş insanın şu durduğu yerden bile insanın beyin kanaması yaptıracak şekilde sıcaklık ve hararet sahibi olan öldürecek derecede sıcaklığa sahip olan bu güneş ki bu kadar uzaktan ya tavan boyuna yanaştığı zaman İki karışa uzandığı zaman insan eliyle değecek kadar yakına geldiği zaman bunun altında şimdiki akılla yani bir insanın yaşayabileceğini düşünebilir misiniz? Şu andaki hayat şartlarına göre bu imkansız görünüyor ama Allah'a göre imkansız bir şey yok. Dolayısıyla Allahü Teala güneşe o kadar yakın edip altında da insanların kafalarını kaynattığı halde onları öldürmeyebilir, yaşatabilir, azaplarını artırabilir, çektirebilir, süründürebilir ve yapacaktır. Onun için... Güneş tavan boyu yakına geldiğinde insanlardan çıkan terler kiminin dizine, kiminin topuğuna, kiminin dizine, kiminin göğsüne, kiminin göbeğine, kiminin omzuna aşağıdan doğru çıkarsanız kimi ter gölüne boğulduğu zaman kendinden çıkan tere boğulacak derecede insanlardan ter çıkacak buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hususta da hadis-i şerif var. Peki işte o zaman o kıyamet gününde Şefaat çok lazım olacak, çok makbule geçecek. Anam baban kaçacak. Yemefir ulmeru inaki ve ve o sahibeti ve beni. Her konuştuğumuzu ayetle, hadisle destekliyoruz. Asla desteksiz atmıyoruz. Kafadan konuşmuyoruz, duvara dayanmıyoruz, Kur'an'a dayanıyoruz. Bizim sözlerimizi lütfen adalet ile, insaf ile dinleyin. Hepimizi yaradan Allah olduğunu düşünün. Bak şu anda bizi dinliyor. Beni de duyuyor, sizi de görüyor. Ona göre dinleyin. Yarın ahirette bize onun Kur'an'a verdiğimiz değere göre onun Kur'an'a, kitabına, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine karşı olan itikadımıza, inancımıza göre muamele yapacak. Yarın ahirette rezil olmak var. Yardımsız kalmak var, şefaatçisiz kalmak var. Kur'an'a hizmet edin, Kur'an'a yardım edin. Kur'an bize Rabbimizin anamızdan babamızdan çok acıyan Allah'ımızın kelamıdır. Kitabıdır, aramızda duruyor. Kur'an bizi kurtarmak için geldi lütfen Kur'an'dan konuşanlarla İşkembeden konuşanları ayır dedi Kafadan atanlarla Kur'an'a dayananları bir tutmayın Tabi O zaman Allah da sizi Diğer kullarıyla bir tutmaz Kur'an okuyun Çünkü Kur'an kıyamet gününde Ashabına adamlarına Şefaatçi olarak gelecek Şefaat ne kadar lazım olduğunu insan o zaman anlayacak Anasının babasının kişinin kardeşinden, annasından, babasından, eşinden, hanımından yani veyahut kocasından ve oğullarından en sevdiklerinden kaçacağı gün diyor Allah Celle Celalü ne buyuruyor? Kainat efendisi işte o gün Kur'an gelecek diyor. Herkesden ümidi kesmişken, yandım cehennemin dibine düştüm diye böyle üzüntüler içerisinde gömülmüşken bir de baktın Hazreti Kur'an gelecek. Nasıl gelecek? allah Teala'nın murad ettiği şekilde gelecek. Suretlere girebilir, şekilde görünebilir. İşte bakın mesela e, bazı surelerin bazı şekiller alacağı hususunda bu hadis-i şerif devam ediyor. İkra-ü zehra veynil bekarate ve sûrete âli imrâne fe innevmâ te'tiyâni yevmel kıyâmeti ke ennevmâ gamâmetânevke ennevmâ gâyâyetânevke ennevmâ firkânî min tâirin. Salaf fetuhat jani'in ashabihima. Zehraveyn'i okuyun. Zehraveyn ak ve nurlu olan iki sure. Zehra tertemiz, ak, pak, nurlu, Fatıma-tü Zehra mesela diyebiliyorsunuz. Zehra güle de deniyor, çiçeğe de deniyor Zehra. Bakara suresiyle Ali İmran suresi bu iki mübarek sureyi kainat efendisi Zehraveyn olarak tesniyelemiş. İkisine Zehraveyn ismini takmış. Mevla tarafından vahiy ile tabi bu hadis-i şerifler ona bildiriliyor. Bekara ve Ali İmran surelerini Zehraveyn'i okuyun. Başta Kur'an okuyun buyurdu. Peşinde de Bekara ve Ali İmran surelerini özellikle okuyun, bağ husus okuyun. Çünkü onlar kıyamet gününde iki bulut gibi iki bulut gibi bak şimdi iki bulut gibi geliyor. Sen onu bulut görüyorsun. Halbuki o nedir? Kur'an'ın suresidir. Hangi suresidir? Bakara suresidir. İki bulut gibi, iki gölge gibi saf saf olmuş birkaç rivayet var. Kimine iki bulut gibi gelir, kimine iki gölge gibi gelir, kimine? Saf saf kuşlardan iki cemaat, iki bölük gökte kuş cemaati, kuş topluluğu kalabalık. Bakara bir bölük Ali İmran bir bölük olarak geleceklerdir. Ne yapacaklardır? Adamlarından dikkat edelim adamlarından mesela ne diyorsun siz bu tabir ashab tabiri ashab arkadaşlar adamlar anlamına geliyor bir adam için diyorsunuz ki mesela bu benim adamım o ne demek istiyorsunuz benim yakınım işte bu benim e, iyi dostum efendim e, bunun kötülüğü beni üzer bunun iyiliği beni sevindirir benimki hakeza ona öyle gelir senin adamın bir insan bir insanın neyle adamı olur? İşte ona karşı yaptığı fedakarlıklarla, tercihlerle adamı olur. Öyle mi değil mi? Şimdi birisi beni çok methetse, beni yüzüme methetse, millete övse, sevse, sevdiğini ziyaretse falan bunlar bana boş laf gelir, hikaye gelir. Çünkü ne zaman, işte ne zaman ben bir zora düşerim, dara düşerim, kötü günümde benim yanıma gelir, aç kaldım bir yemek verir, susuz kaldım bir bir su verir, hastaneye düştüm ziyaret eder. Efendim hapishane üstü ziyaret eder, efendim, kötü günümde yanımda olur, herkes beni bırakır, efendim o zaman o yine bakarsın, ha o zaman o benim özel adamım olur, yakın dostum olur, çünkü ne yapmıştır, fedakarlık yapmıştır, tercih yapmıştır, işte benim uykusundan fedakarlık eder, benimle yol arkadaşı olur, yola gelir, bana bir efendim yola gideceğim, araba lazım olur, gelir beni götürür. E bunlar hep insan insanın adamı böyle olur, borca daralırsın, sıkışırsın, bir borç istersin, borç verir. Değil mi? Ödemede zorlanırsın, biraz gecikme yapar. E, bunlar hep insana yapılan fedakarlıklardır. İnsan vefalıysa, insan asaletliyse bu fedakarlıkları, bu, e, bu yapılan iyilikleri ne yapmaz? Unutmaz. El insan, Ubeydül İhsan, insan iyiliğin kulcağızıdır de, demişler. Değil mi? Yapılan iyiliği insan unutamaz. K acı kahvenin 40 yıl hatırı var diyenler. Demek tatlı kahvenin 80 yıl hatırı var demiş olurlar. Demek ki Nakara suresi ile Halimran suresi de kendi adamlarından diyor mücadele verirler. Kendi adamlarından taraf. Çünkü zebaniler onları yakalamak ister. Azap melekleri onları cehenneme sevk etmek ister. Neden? Çünkü kuldur, kusursuz değildir, günahkardır. Efendim e, Allah muhafız olsun. herkesin kendine göre günahları olabilir. E, bu günahlar... Allah ile arasında olabilir, kulları ile arasında olabilir, ana babasına karşı olabilir, eşine karşı olabilir, komşularına karşı olabilir, kulakları olabilir ve şahit günahlardan olabilir. E bunlardan dolayı tabii e, hesapta zorluklar çıkar, sıkıntılar çıkar. İnsan gözü bakarak ateşe gitmek çok zor olur. Cehennem orada alevlenmiş, coşmuş, kaynıyor. E, o cehenneme atıl atılacağını görerekten çekilirken insan ayakları gitmez. Yalvarır, bağırır, çağırır orada. Şefaatçi lazım. Kurtarıcı lazım, yardımcı lazım. İşte Hazreti Kur'an gibi bir yardımcı var. Özellikle Bakara suresi. E şimdi bu Bakara suresinin tefsirini dinlerseniz, Bakara suresinin sohbetine devam ederseniz bundan sonraki cumartesilerde hep böyle bu sohbetleri hiç bırakmazsanız tabii ki efendim yazdır, sıcaktır, şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Orada yoğurt yiyeceğim, burada ayran içeceğim, orada çay içeceğim derken bu dersi kaçırırsanız başka bir de e ben dersi bırakamam. Ben Bakara Suresi'ne aboneyim. Ben dersi mi dinleyeceğim? Bakara Suresi'nin şefaatini bekliyorum. Ben onun adamı olacağım derseniz, o zaman farklı muamele görürsünüz. İşte adam olmak ne dedim sana? Fedakarlık ister. Kimse kimse fedakarlık yapmadan onun adamı olamaz. Onun için vakit veriyorsunuz bak. Şu saatte oturdu dinliyorsunuz. Bu fedakarlık değil midir? Tabii ki fedakarlıktır. Bir de geceleri açıp okursanız, ayda bir Bakara suresi okursanız, haftada bir okursanız, daha iyi öyle hala. Ama ayda bir iş olması okursanız, yılda bir okursanız, e ona göre adamısınız. Ne kadar fedakarlık, o kadar adamısınız. Onun için ne buyuruyor? Bu sureler gelirler, adamı azap meleklerin elinden bile alabilirler, kurtarabilirler, mahşer güneşine gölge olurlar. Güneş tavan boyu yaklaştığında herkesin kafası kaynarken onlar serinde kalırlar, gölgede kalırlar. Ne iyi yapmışım da Bekara Suresini okumuşum, Bekara Suresini dinlemişim. Gördün mü Bekara Suresi gibi vefalı dost var mıymış? Eşim, dostum, en sevdiklerim yanımda yok, ama Bekara Suresi benimle beraber. E ee, gidi kardeşim, gece saatlerini Bekara Suresi ile geçirseniz, tabii ki o sizi bırakmaz. i̇kra Suresi Al Bekara, Bekara Suresini okuyun. Bu hadis şerif. Müslim, sahih Müslim, Darimi, Ahmed Mehambel ne kadar sahih kaynaklarda geçiyor bu hadis-i şerif. suresini okumaya devam edin. Ama mübarek sure de tabii öyle. Herkesin harcı değil. Talim tecvidli olarak güzel bir kıraat lazım. Yüzüne akış, akışlı bir okuyuş lazım. Ondan sonra e, tabii ki bu da e, mübarek iki buçuk cüz. Yani iki buçuk cüz ne oluyor? En az elli sayfa kadar bir suredir. Yani bu bir dakikadan aşağı. Okunamaz. En hızlı okuyan bir dakikadan bir sayfayı aşağı okuyamaz. Okursa hakkını vermemiş olur. Dolayısıyla bir buçuk dakika ortalama bir, bir buçuk dakika konsa en hızlı okuyuşta tabii. E yine nereden baksanız bir saatten aşağı da Bekara suresi okunmaz. E ne olacak bir saat? Nereye vermiyorsun bir saat? Ne fuzuli haberler, reklamlar, lüzumsuz diziler bilmem nelerle geçiriyorsun onların sana ne faydası var? Kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda ne şefaati var, ne yardımı var, ne desteği var. Ama Bekara suresini şöyle güzel bir şekilde kıraat yapabilsen, o zaman mutlaka mahşerde büyük bir şefaatçim var. Sağlam bir destekçim var. Ne ölür, ne kalır, ne yıkılır. Bekara suresini almak, okumak, dinlemek, Şimdi siz burada Bakara Suresi'nin tefsirini bundan sonra devam edeceğiz. Artık bilmiyorum ne kadar sürer belki de bir sene sürer. Ama önümüzdeki derslerde Bakara Suresi'nin tefsirini yap yapma devam edeceğiz. Bakara Suresi'ni almak budur. Bir insan tefsirini bilmeden Bakara Suresi'nde neler buyurulduğunu Rabbimizin beyanlarını bilmeden ben Bakara Suresi'ni efendim yakaladım, yapıştım, tuttum, okudum. Tamam? Tabii ki öp başına koy, oku. Ama tefsirini dinlemeden, anlamadan nasıl amel edeceksin? Bakara suresini okuyup hükümleriyle amel etmek, berekettir. Büyük berekettir. Bekara suresinin adamları dünyada da maddi bereketle görürler. Evlerinde ocaklarında bereket görürler. Şimdi ileride okuyacağız. Bak hadis-i şeriflerde duyacaksınız. Evlerinizde ne büyük bereket olduğunu. Bakara suresinin okunmasının Ve terkâ hasratün. Bakara suresini terk etmek, bırakmak, okumamak, dinlememek, amel etmemek, tefsirini dinlememek, hükümleri amel etmemek, kendisini tilavet etmemek, Hasratün, büyük pişmanlıktır. Büyük pişmanlık ahirette. Pişmanlık gününden korkut onları. Habibim, sevgilim ne olur kullarımı, uyar kullarımı ben seni uyarıcı olarak gönderdim. Büyük pişmanlık var ahirette. Ne olur, son pişmanlık fayda vermez. Bak şimdi ölçecek bir daha bekara süreci. Ebediyen okuyamayız ya. Sonsuza kadar okuyamayız bir daha ya. Okusan ne olacak ahirette zaten bir kuruş cevap yok. Teklif alemi burasıdır. Kazandıracak yer burasıdır. Onun için bırakmayalım Bekara Suresi. Ne olur devam edelim derslere. Yalnız tilavetini de terk etmeyin. Mutlaka okuyalım. Zaten hatim yapanlar, e, hatime devam edenler, ayda bir hatmedenler Bakara Bekara Suresi'nde bu vesileyle okumuş oluyorlar ama hatim yapmayan insanlar, bazı bazıları senede bile hatim yapmayan insanlar var, iki üç senede hiç hatim yapamayanlar da var ama Bekara Suresi'ni hiç olmazsa ders edinelim, virt edinelim. Biz senelerce Bekara Suresi'nin cuma geceleri sohbetlerimizden evvel okuduk. Senelerce. Ama şimdi biz yine size duyuruyoruz. Mutlaka Bekara Suresi'ni evde, ocakta, dükkanda nerede fırsat buldukça bırakmayın. Bakara Suresi'ni yakalamak, tutmak, ona sarılmak, yapışmak büyük berekettir. Onu bırakmak büyük hasrettir, nedamettir, pişmanlıktır ve baldir. Ve <Sessizlik> la yastati'uha el Sihirbazların onu okuyana gücü yetmez. Asla zararları dokunamaz sihirbaz. Yani büyücü. Bak şu anda insanların toplumun ekseriyeti büyüden muzlar durumdadır. O bana büyü yaptırdılar, bu bana büyü yaptırdılar. işte efendim, karı koca arasını açmak için insanları efendim, e, başarısız yapmak için, fakir etmek için vesaire. E, bu büyü vardır. Büyü yoktur diyenler Kur'an'daki hakikati inkar etmiş olurlar. Büyü vardır. Tesiri de vardır, Allah'ın izniyle vardır. Allah izin vermeden hiçbir zarar veremezler. Bekara suresinde o dersi yapacağız. Ancak önümüzdeki derslerde gelecek, e, tabii ki yaptıran ne kadar büyük günahkardır, buna alet olan ne kadar günahkardır, ayrı da var. Fakat nasıl korunacağız meselesinde insanlar devamlı bunu sormaktadırlar Allah muhafaza etsin ee, Büyücülere gidiyorlar ee, Efendim bozdurayım diye gidiyor Çözdüreyim diye gidiyor O daha beter onu Daha beter bağlıyor Ondan sonra çözülmez hale getiriyor Cahil insanlar ayet bilmez hadis bilmez Yanlış okur yanlış şey eder Para için efendim çeşitli İslam'a muhalif olan e, ...kadınların elini tutmaklar, üzerine tutmaklar, halvet yapmaklar, tek başına kadından beraber kalaraktan... ...yok efendim bu şekilde e, değişik değişik e, İslam'a muhalif şeyler duymaktayız. Onun için biz cemaatlerimize, kardeşlerimize, siz dinleyenlerimize tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki bakın, büyüden kurtulmak istiyorsanız, büyünün size zarar dokunmasın, kim ne büyüsü yaparsın... ...yok işte efendim papaz büyüsü, şu büyüsü, bu büyüsü... ...yahu papaz büyüsü de olsa... Bunu çözecek allah Teala'dır. Bunun derdine derman Hazreti Kur'an'dır. Dolayısıyla papaz büyüsünü çözmek için papaza gidilir mi ya? Kiliseye gidilir mi? Yok efendim senin papaz büyüsü olduğu için mutlaka kiliseye gidip de papaza çözdürmen lazım. Senin ne işin var kilisede ya? Müslümanın kilisede ne işi var? papazla ne işi var? Ya o zaman hocalara gidelim. Ya hocalara da derken sen şimdi bu işi para için yapan efendim e, ilmi olmayan, ehliyet olmayan, yetkisi olmayan İnsanlara, rastgele insana gidilir mi ya? O da senin hem malını alın hem canını alın ne kadar zarar verir. Onun için bak sana burada reçete. Muhammed Mustafa sallallahu teala anilsem buyuruyor. Bekara suresini okuyana büyücülerin gücü yetmez. Hiçbir büyücünün büyüsü sökmez. Ama Bekara suresine devam edeceksin mübarek. Haftada bir okuyacaksın, ayda bir okuyacaksın Bekara suresini Okuyacaksın, okutacaksın veya dinleyeceksin. Hiç okuma bilmiyorsan birine okutacaksın, dinleyeceksin. Evinde çocuğun okuyacak, kocan okuyacak. Evlerde, ocaklarda Bakara Suresi okunacak, şeytanlar kaçacak. Sihirler bozulacak, büyüler iptal olacak. Ama e, tabii ki <gülüyor> herkes işin kolayına kaçıyor. Efendim ben okuyamıyorum işte bir saat ben nasıl okuyayım hoca efendi? Sen bana oku işte üfle, bir şey yaz, bir şey çöz. Ondan sonra ben kurtulayım ama nerede o bolluk? Öyle olsa ben de arıyorum birini gelsin bana okusun da ben de kurtulayım ama başkasının periz yapmasıyla senin hastalığın geçmez. Başkasının yemesiyle de senin karnın doymaz. Mutlaka kendimiz okuyacağız. Kur'an okumaya kaydet edeceğiz. Kaç yaşında olursa olsun elif bağı diyeceğiz. Ve Bakara suresini mutlaka tilavet edeceğiz. Nevvasi ibn-i Sem'an radıyallahu <gülüyor> anh ta rivadet edilen hadis-i şerifte Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yute'bil Kur'an yevmel kıyameti ve ehliylezine kânû ya'melûne bi' Tabdû sûretü'l-Bakara ve âl İmrân. Kıyamet günü Hazreti Kur'an getirilecek. Onunla amel eden, Kur'anla amel eden Kur'an ehli de getirilecek. Kur'anla beraber gelecekler. Onlar Kur'an'dan ayrılmayacaklar. Dünyada Kur'an'dan ayrılmayanlar ahirette Kur'an'dan ayrılmayacaklar. Dünyada Kur'an'dan uzak olanlar orada da uzak olacaklar. Hazreti Kur'an mahşere geldiği zaman kıyamet gününde surelerinin en önünde Bekara suresi ile Ali İmran sureleri yer alacaklar. Ne büyük sureler, ne faziletli sureler. Onun için Bekara peşinden Ali İmran geliyor zaten. Derslerimiz öyle sırayla devam edecek. İnşallah tefsirlerini güzel öğrenelim ve kendilerini güzelce tilavet edelim. Hani Ebu Ureyre radıyallahu anh, Ebu Ureyre radıyallahu anh rivat etti. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, لَا تَدْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرًا ve innel biyetel ladiyetukraufil bakaratu, la yedhulu şeytan. Evlerinizi mezarlığa çevirmeyin. Ne demek evlerinizi mezarlığa çevirmeyin? Bizim millette zannediyor ki mezarlık gibi sessiz bırakmayın. Yani abın çalgı, çengi, bur patlasın, çal oynasın, köpek atın. Onu mu diyorlar size? Evlerinizi mezarlığa çevirmeyin. Başka Adi Şerif'te de bu söyleniyor. Ne buyuruluyor? Nafile namazlardan bir kısmını. Evinizde kılın. Şimdi yatsı namazına gidiyorsunuz. Sünneti camide kılıyorsunuz. Tabii ki evvelsi gibi 15-20 dakika beklenmediği için evden yetişilemez farza. Onun için sünneti de camide hemen ezana yetişiyorsunuz. Sünneti kılıyorsunuz. E, tamam. Ama e, kabir namazı var yatmadan evvel kılınıyor. Teheccüd namazı var. Bunlar evde kılınır. Kuşluk namazı evde kılınır. İşrak namazı camide beklenir. Kuşluk namazı evde kılınabilir. Onun için hadis buyuruyor? Evlerinizi mezarlığa çevirmeyin o hadiste buna benzer evlerinizde bir takım nafile namazlar kılın kabristana çevirmeyin işte ne demek e, kabristanda ölüle kalkıp namaz kılamıyor kuran okuyamıyor zikir yapamıyor e, o zaman ilim meclisi kuramıyor e, sizin de evleriniz bu hale gelirse mezarlık gibi olur onun için evlerinizde kuran okuyun evlerinizde kıraat yapın tilavet yapın el beyte allazi bakara bir evde Bakara suresi okunursa la yedkhulu şeytan o eve şeytan giremez Bakara suresi okunan bir eve şeytan giremez diyor Bu ne büyük müjdedir Hadis-i şerif Müslim'de tirmiziyle bu ne büyük müjdedir Bir eve şeytan giremedi mi o evde huzursuzluk olmaz karı koca kapışmaz Çoluk çocuk dövüşmez bunalım olmaz Bereketsizlik, hayırsızlık olmaz. Şeytan bütün şerlerin sembolüdür. Şeytan giren yere bütün uğursuzluk girer. Şeytan giremeyen yere bütün hayırlar yağar. Onun için Bekara suresi okunan eve şeytan girememesi bizim için büyük bir sigorta, büyük bir garanti, büyük bir teminat Allah tarafından Muhammed Mustafa vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirildi ki bizler onu terk etmeyelim evlerimizde. Bekara suresi okumayı ihmal etmeyelim. İşte 50-60 dakika, 60 dakika Hoca Efendi kim okuyacak, kim dinleyecek demeyelim. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem namazda gece teheccüdte hem de 12 rekatta falan da değil. Kainatın Efendisi ne kadar kuvvetli, ne kadar güçlü, ne kadar bereketli Allah ona ne bereketli vakit vermiş. Bir rekatta Bekarayı da okudu, Ali İvran'da başladı. Hüseyfe radıyallahu anh Allah. ediyor. Bir gece teheccüd namazında Rasulullah ile beraber oldum. Sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldım. Bakaradan başladı. Okudu okudu okudu. Hem de nasıl rahat okuyor. Yakıra-ı Öyle hızlı hızlı koştururcasına okumuyor. Dane tane harflerin çıkış yerlerine uzatılacak yerlerine riayetle yavaş yavaş hakkını vererek okuyor. Bekaradan başladı. 100 ayete geldi, 100 ayette rukya eğilir zannettim, devam etti. Herhalde bir rekatta Bekarayı bitirecek düşündüm. Bekara bitti. Ben dedim herhalde bekara bitti, rukya eğilir. Ondan sonra Ali İmran Ali İmran'ı okudu. Allah Allah. 400. Nereden baksan, 80 sayfa ya yakın. Ondan sonra dedim ki herhalde rukya varacak. Nisa'ya başladı. Allah Allah. Nisa sürecinde okudu. Beş çocuk geçiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den ne eder? Yüz sayfayı geçiyor. Hem de nasıl okuyor? Tesbih geldi mi Allah'ın tenzihini ifadeat tesbihler yapıyor. Bir dua ayeti geldi mi dilekler dualarda bulunuyor. Bir sığınma ayeti geldi mi azap gazaba ayeti Allah sığınıyor. Bu vaziyette bir rekat kılıyor. Bir rekat. Kimse buna can dayandırabilir mi? Adamın beli demir gibi olur. Nerede? İki rekat, üç rekat, dört rekat, e, de, bir rekatta üç dört sayfa okuyan e, imamın arkasında cemaat kalmıyor. Adam bana şikayet ediyor. Hoca evende ne var? Bu bizim imam diyor hepten azıttı diyor. Ne oldu dedim ya? Ne yanlış yaptı? Ya diyor Yasin'den sabah namazı kıldırıyor dedi ya. Yasin'den sabah namazı kıldırıyor diyor. Allah Allah. Yasin dediğin altı sayfa yok ya. Sabah namazında ne var? Dayanamıyor. Çatlıyor da patlıyor. Ama kainatın efendisi, bakın görüyor musunuz? Yüz sayfayı geçiyor hem de bizim okuyuşumuzda yüz dakika falan değil. Bir dakikadan. Nerede? Bu vaziyette bu kıraatla, bu okunuşla, bu dualarla, bu yalvarışlarla oho Ondan sonra bir rüküya eğildi diyor. Rükuda da ayakta durduğu kadar durdu. Secdelerde ayakta durduğu kadar durdu. Allah Allah. Saatlerce. Gecenin başında başlıyor, imsak atana kadar, ayakları şişinceye kadar, topukları şişinceye kadar namaz kılıyor. Ayşe anamızda, ya Resulallah bu ne? ibadet? Kendine ne kadar külfet ve zahmette bulunuyorsun. Senin geçmiş gelecek, bütün günahların bağışlanmış. Zaten günahı yok ama bağışlanma karantin var olsa bile. Niye bu kadar kendini yoruyorsun, yıpratıyorsun? Ey Ayşe, Rabbim bana bu kadar... İkramlarda bulundu, nübüvvet verdi, peygamberlik verdi, kitap verdi, Kur'an verdi, şefaat makam verdi, neler verdi, neler verdi. Kimseye vermediklerini bana verdi. Hakikaten öyledir. Ben şimdi hakkıyla şükreden bir kul olmayayım mı diyor ve teheccüd namazlarını bırakmıyor, secdeleri, rükûleri, bekara surelerini bırakmıyor. Onun için yani sen oturduğun yerde, rahle'ye Kur'an-ı Kerim'i açıyorsun, rahle önünde. Rahat rahat oturduğun yerde pekara Suresi okuyacaksın. Bir saat e, içerisinde diyorsun ki nasıl okuyacağım? Ya bunu namazda okursa, oku, okuyor, ayakta okuyor, hem nasıl okuyor bu şekilde. Sen de onun ümmetisin, ben de onun ümmetiyim ya. Ne var niye okumuyor? Çok zor bir şey değil. Özellikle cuma gecesi, yani cuma gecesinden değil de cuma namazının kılındığının akşamı değil. Perşembenin akşamı cuma gecesi oluyor. İslam'da biliyorsunuz gece öncedir. Bu itibarla Perşembe güneş battığı zaman Cuma gecesi girer. On sabaha Cuma sabahı. O gecenin çok faziletleri var. Akşam namazı güneş batışıyla o faziletler başlar. Dualar yüzde yüz kabul olur. Ümmet-i Muhammed'in toptanı Cuma gecesi bütün hepsi mağfiret olur. Bu itibarla Cuma gecesi Kadir gecesinden neftal diyen alimler var. Yakfurullah öyle illet el Cuma'de, ehli İslam ecmain. Cuma gecesi bütün ehli İslam af olur diyor. Kadir gecesinde bile af olmayanlar var da. Cuma gecesi af olmayan kalmıyor. Bu hadis Şerif Ahmed Nehambeni vahdet diyor. Abdullah Kadir Geylani Hunyede zikrediyor. Dolayısıyla Cuma gecesi. Cuma sabahı, Cuma sabahının sabah namazını cemaatin namazların en fazla Hafta namazları içerisinde en üstün namaz Cuma sabah namazı cemaatle kılınması. Kim o namazı cemaatle kılarsa. Af olmuş olarak kılar, Resulullah buyuruyor, günahkar olarak bir kimse o cemaata katılacağını sanmıyor. Onun için on dört secde yapılıyor, cuma sabahları toplanılıyor, cemaatle namaz kılınıyor ve Resulullah'ın beyanıyla günahkar bir kişi oraya katılamıyor. Çünkü ne buyuruyor? Ben sanmıyorum. Resulullah'ın sanmadığı bir şey olabilir mi ki? O cuma sabahının cemaatine katılanlar mutlaka af olmuş olarak katılıyor. Ve dualar kabul oluyor. Özellikle Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin acısına iştirak edelim. Dualarla katılalım. Öbür türlü bağır, çağır. Ne yarar? Kime yalvaralım? Sahibine yalvaralım. Rabbimize yalvaralım. İnşallah cuma sabahı mutlaka 14 secde de cemaatte bulunalım, buluşalım ki Mevla'ya yalvarırsak, dua edersek Rabbimiz Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizi ve bütün dünyada zulme uğramış Müslüman kardeşlerimizi halas sayılır. Zalimlerin elinden kurtarır. İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eder. Özellikle Cennet yurdumuzu, vatanımızı da düşman tasallutundan muhafaza buyurur. E biz Müslüman kardeşlerimiz için dua edersek, Allah Teala bizi de bütün düşmanların tasallutundan muhafaza eder. Vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat vermez, işgal altında bırakmaz. İnşallah. Onun için Cuma, Cuma namazı, Cuma namazının fazileti anlatma lüzum yok. Hepinizin bildiğiniz... Efendim Cuma gün ikincisi, Cuma günün akşamına kadar kabul saati mutlaka bir an var. O anda kim ne isterse rastlatırsa kabul olur. Yani Cuma gecesinden başlayıp ta Cuma gününün güneşin batana kadar bir faziletler silsilesi olarak takip eder. Bu hususta bir cilt kitap yazılabilir. Kaç ciltte yazılabilir Cuma'nın faziletleri? Onun Cuma gecesinde özellikle Bekara suresinin fazileti Abdülvaid İbni Eymen radıyallahu anh rivat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben Kara suretel Bekara'ti Bâli İmran'a fi Leyletil Cumaati, kana le Her kim Bakara ile Ali İmran, bir de Ali İmran'ı ekliyor bu hadis-i şerifte. Evet. Ee, Ali İmran'ı da katarsa Bekara ile Ali İmran'ı cuma gecesinde okursa bu kişiye mükafat var, ecir var, sevap var da ne kadar mı? Ne kadar? 7. kat yerle 7. kat gök arası kadar. Yerle gök arası demiyoruz lütfen. Buradan birinci kat sema 500 senelik mesafe her iki kat sema arası 500 senelik mesafe hadis-i şeriflere göre ne hızıyla olduğu belirtilmemiş artık şu anda en süratli nedir ışık hızıdır onlan veya daha süratli bir şey çıkarsa onlan efendim 500 senelik mesafe her iki kat sema gök tabakası arası yedi kat yar ve minel ardı misleünle Kur'an'daki beyan ile yerden de gök misli ee, yedi kat yarattı buyuruyor dolayısıyla buradan birinci kat yer 500 senelik mesafe artık ona göre 7 kat yer katmanı, yer tabakatını düşünürseniz. Şimdi gökle yer arası tabirini çok duyduk da 7. kat yer ile 7. kat gök arası tabiri belki de ilk duyuyorsunuz ve bu adı şereften başka ben de pek bir yerde rastladığımı hatırlamıyorum. 7. kat yerle 7. kat gök arası yani 14 kat 14 kat şu buradan göğe bakıyorsunuz bunun gibi 13 daha bu kadar mesafe ecirlerle sevaplarla mükafatlarla dolar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Bekara ve Ali İmran yani bir buçuk saat içerisinde bir buçuk saat hem de bilemedin iki saat içerisinde cuma gecesinde Bekara ve Ali İmran sureleri okunabilir. Yani bir taştan kaç kuş vurulur insan çok kazanır çok ahirete zengin çıkmak nasip olur. İbn da hadis şerifte sallallahu aleyhi ve sellem kâme fi ve kısa bir e, rivayet var bu da kolay. Buyurur ki bir insan gece kalkarsa gecenin ortasında teheccüd namazı kılarsa Bekara Suresi ve Ali i İmrân Sûreleri ile namaza başlarsa Allah bunun e, muradını İsteğini boşa çıkarmaz. Asla bu kulunu Rabbim mahrum etmez. Yani buradan ne anlaşılıyor? Bekara ile Ali tamamını ezbere bilmiyorsun ama Bekara'nın başı ne? Elif ile Ammim. İşte hümül müflüğüne kadar hep herkesin bildiği e, ilk sayfası Bekara'nın oraya kadar ezberlemeyi herkes yapabilir. Ne var? Ali İmran'ın başı ne? Yine Elif ile işte İşte onlar şifrelerdir. Önümüzdeki derste anlatacağız inşallah. Ondan da Allah'u la ilahe illa ve kayyum. Ondan da üç ayet, dört ayet Ali İmran'ın başından Efendim, ezberler. Bunu herkes yapabilir. Hepiniz yapabilirsiniz yani. Birinci rekatta Elif'le Ammim'i okur. İkici rekatta da yine Elif'le Ammim, Ali İmran'ın başından okur. O kadar. Bu iki rekatı kılan insan peşinden ellerini açsa Rabbinden ne dilerse o mübarek gece saatinde teheccüd vaktinde Resulullah'ın beyanıyla sallallahu aleyhi ve sellem Allah onu mahrum etmez, boş çevirmez. Yani hakikaten ne hazinelerimiz var da bunları işletemiyoruz. Ne hazineler var, ne madenler var altında, üstünde adam fakir açmış elini ekmek dileniyor. Ya biraz kassa aşağı dünyanın en zengin adamı olacak gibi. Bekara Ali İmran aramızda duruyor, Kur'an aramızda duruyor. Biz de henüz ölmedik, can bedenimizde duruyor. Bu gece tecrüde kalkıp okuyabiliyip Allah el açabilecekken yatıyoruz aşağı. Ondan sonra ya işte ben fakirin borcumu ödeyemedim. Şey öyle oldu böyle. Hastayım şudur budur. Ya her derdin devası Allah'ımızın kapısında. Hazreti Kur'an ile Mevla'ya yaklaşacağız. Onun kelamından çok bizi ona hiçbir şey yaklaştıramaz. Bak demin okuduğumuz hadis-i şerifin bir izaha geliyor. Ne dedik? Bakara suresi okunan eve şeytan giremez. Sehli ibn-i Sa'di Allah Allah'ın hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor inneliкуl şeyin sinamen ve Bekara her şeyin bir zirvesi vardır. Tabii ki her şeyin zirvesi olduğu gibi Kur'an'ın da bir zirvesi vardır. Yani en üstün yeri vardır, en yüce yeri vardır, en yüce bölümü vardır. Hiç şüphesiz ki Kur'an'ın zirvesi de Bekara suresidir. Onun için men Karaavi bey diyeylen Bak burada bir kayıt var. Her kim Bekara suresini geceliğin okursa, hele bir de cuma gecesi okursa tabii ama, e, deminki hadis-i şerifte Bekara suresi okunan ev buyruluyor? Burada ise geceliğin, bir gece vaktinde Bekara suresini evinde kim okursa, lemmedhulîşşeytanübeytevselâseleyyal <gülüyor> 3 gece onun evine şeytan giremez. <gülüyor> Gündüzliğin okuyanın da 3 gün evine şeytan giremez. Demek ki üç günde bir okusa adam şeytanı sokmaz. Bir daha okusa üç günde. Yani üç günde bir Bekara okunsa o eve şeytan giremeyeceğine garanti var. Gündüzü de aynıdır, geceye tabidir. inşallah gece de okunsa gündüz de onunla beraberdir Allah'ın izniyle. Böylece şeytanın şerrinden korunma nasip olur. Onun için Bekara suresi böyle değerli bir sure-i celile -i cemile ki Şeytanı kovuyor, Rahman'ı Sevindiriyor, Rahman'ı razı ediyor, şeytanı def ediyor Evet Bunu yapan Bunu temin eden Mevla'nın rızasını kazandıran, yedinci kat yerle yedinci kat yok arası kadar sevap kazandıran Şeytanı eve sokmayan bir sure Daha ne kazandıramaz? Maddi manevi, dünyevi, ukravi Bütün Hacetleri ve muratları görür Allah'ın izniyle Hele ahiretteki şefaati o ne kadar geçerli ve ne kadar lazımdır. Ebu Ureyra radıyallahu anh rivat ediyor. Bir kere Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bir seriye tertiplemiş. Yani bir müfreze askeri bölük onları cihada gönderirken Kainat efendisi tabi sayıları efendim biraz fazla onlardan ezbere bildikleri sureleri okumalarını talep eyledi. Bunun üzerine herkes bildiği sureyi okudu. Ben ne biliyorum işte Kevser suresini biliyorum, işte İhlas suresini biliyorum, Felaknas neyse işte. O onu biliyor, o onu biliyor, o onu biliyor. İçlerinden bir e, zata sıra geldi ki o en gençlerinden idi. O toplulukta bulunan yaşça en genç olanlardan birine sıra gelince Mâ mâ ya fulan. Buyurdu ki, ey falan ismiyle hitap buyurarak, senin yanında ne var? Senin yanında ne var? Anlıyor musun? Şimdi adama ne soruyorlar? Ne kadar paran var? Ne diploman var? Efendim, iş, işin ne? Şuyun ne? Buyun ne? E, araban ne, ne marka? Cep telefonun ne marka? Rasulullah Resulullah ne soruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an'dan yanında ne var? Ezberinde ne var? Aklında ne var? Kalbinde ne var? Ya. Kur'ansız beyinler ve kalpler yıkık viran evler gibidir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnnellezî leyse fî cevfî şey'un minel Kur'anikel beytil harib. İçinde Kur'andan bir şey bulunmayanlar virane gibidir, yıkık ev gibidir. Yanından geçen kaçar, ürker, korkar, içinde kimse barınamaz. Onun Kur'an Kur'an'ı ezberleyelim, sureleri ezberleyelim, bak. Soruyor, yanında ne var? O genç delikanlıdan da hiç tahmin etmedi halde şu sureyi biliyorum, şu sureyi biliyorum derken, o zaman tabii bizim bildiğimiz manada hafızlık çok bulunmuyor. Çünkü Kur'an'ın nüzülü tamamlanmadığından e bir insan ben bütün Kur'an'ı bilirim de o zamana kadar inmiş olanları bilebilirse de tabii Kur'an-ı Kerim'in vahiy devam ettiğinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar ee, tam bir manada hepsini biliyorum diyen olmuyor. Şu sureyi biliyorum, şu sureyi biliyorum. Bir de Bakara suresini biliyorum. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onların için niçin e, imtihan ediyor, niçin okutturuyor? Emir tayin edecek başlarına sünnet-i seniye üzere bir topluluk, bir yola çıktıkları zaman işlerinden birinin emir olması, kafaların karışmaması için, görüşlerin karışmaması için, ihtilaf çıkmaması için, kavga dövüş çıkmaması için Görüş birliğine yardımcı olarak bir emir tayini sünnettir. Soruyor. Bekara suresini duydu. E mâke bakara. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok şaşırıyor. Çok beğeniyor, çok memnun kalarak. Bekara suresini ezbere biliyorsun he? Kâle Evet diyor o genç delikanlı olan sahabi radıyallahu te'ala an. O zaman Muhammed Mustafa sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. İzheb fe ente emiruhum. Madem ki Bakara Suresini biliyorsun, senden başka da sorduklarım içerisinde Bakara Suresini ezbere bilen çıkmadığına göre Bakara Suresini ezbere bilenin üstüne başkasını emir tayin etmem. Bakara Suresi ki Kur'an'ın bütün surelerinin öncüsüdür. Mahşere Kur'an sureler halinde gelirken önlerinde Bakara Suresi gelecek. Yürüsen de bunların emirisin, eee reisisin, komutanısın. Sen önde gideceksin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyor musunuz? Ölçüler neye göre belirleniyor? Terazi neye göre tutuluyor? Mizan nedir? İlim nedir? İrfan nedir? Muhammed Mustafa'nın ezdinde... sallallahu aleyhi ve sellem. Ben kime göre ölçü nedir diye konuşmuyorum. Ben Muhammed Mustafa'nın ölçüsünden bahsediyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bakın bu sorgusu halinde efendim Coğrafyadan, matematikten, hemdezeden, fizikten, kimyadan imtihan yapmıyor. Kurandan imtihan yapıyor. Halbuki e, gönderdiği iş de din talimi değil. Yani gönderirken o kişileri de hoca olarak, Kur'an öğreticisi olarak göndermiyor. Bir gazaya gönderiyor, bir sefere gönderiyor ve bunlara bir emir tayin etmek için imtihan ediyor. Burada kıstası ne göre belirliyor? Kur'ana göre belirliyor. Allah indinde Kur'an'dan değerli bir şey yok. Allah indinde Kur'an ehlinden değerli kimseler yok. Allah Teala katında insanların değeri imanına, dinine, takvasına göre. Yoksa ırkına, parasına, zenginliğine, malına, mülküne, şanına, şöhretine göre değil. Allah indinde değer ilimledir, irfanledir, takva iledir, ne maliledir, ne saliledir. Beyim ululuk kemal iledir diyor. Kemal dediğin olgunluk İslam olgunluğudur. Kur'an ahlakıdır. İşte burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tespiti çok yerinde doğru ve hayret verici, dikkat çekicidir ki emir tayin ederken Bakara suresini bilenin üstüne emir tayin etmiyor. Dolayısıyla bizler de Kur'an'a değer verdiğimiz kadar değer göreceğiz. Bakara suresine önem vereceğiz ve şefaatine nail olacağız inşallah evet kardeşlerimiz bu kadarla iktifa ediyoruz Tabii ki Bekara suresinin faziletleri hakkında e, daha bazı rivayetler e, mevcut olmakla beraber inşallah önümüzdeki dersimizde çok ilginç hiç duymadığınız belki hiçbir yerde duyamayacağınız efendim e, rivayetlere yer vererek elif la mim diyeceğiz inşallah ve Bakara suresinin başından başlayacağız. Allah'ımızın kitabının sırlarına biraz olsun vakıf olmaya çalışacağız. Allah'ımız da bizi fazl-ı keremiyle Hazreti Kur'an'ın şefaatine ve özellikle Bakara sureciliğiyle cemresi şefaat uzmanlarına nail kılacak diyoruz. Allahu Teala ve Teakkeddes Hazileri ilmimizi artırsın, marifetimizi artırsın. Bu yola olan aşkımızı, şevkimizi, hevesimizi gün be gün müzdahil etlesin. Ve Rabbimiz Tebareke ve Teala saati afiyetlere malik eyleyerek hepimizin derdini dinimiz eylesin, kitabımız eylesin ve Hazreti Kur'an'dan nasibimizi büyük eylesin allah Teala. Nasibimizi tasdik eylesin, marifet eylesin ve bu ahetlerin hepsinin bize indirilen bütün bu ahetlerden ne nasibimiz varsa bunlar da bize hitap eden ne sırlar varsa allah Teala cümlemizin ruhlarını bu esrara vakıf eylesin. Amin. Ta ki, ta ki Hazreti Kur'an'dan en büyük istifadeyi yapanlar zümresine ilhak olalım veya nahirette Hazreti Kur'an'ın iltifatlarına ve şefaatlerine nail ve mazhar olalım amin bi hürmeti ta ve yasin selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ila şerefü'n-nebiy Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabemiz şeyh nakib ve bu dersimizde ismi geçen sahabe-i kerram hazretlerinin ve ulema ve nevliyan erva-i hücen efendim ruhları için ve vatanımızın korunması için canlarını seve seve teslim eden şehitlerimizin ervahı için askerlerimizden polislerimizden bundan evvel bütün ecdadımızdan ve hala günümüzde devam eden askerimiz polisimiz şehit oluyor Allah Teala bu kanı bir an evvel durdursun bu terörü durdursun Allah Teala vatanımızda emniyet güvenlik ihsan eylesin amin diyoruz ve özellikle şehitlerimizi unutmuyoruz ruhleri için el fatiha Gönül sohbetleri. Ahmet.